Evet tekrar bir aradayız Sabi aradan sonra Gezi Parkı'ndan haberler Yorumlar bir parça Can Tombil beraber. beraber Size sunmaya çalışacağız Teknik masada da Özdal var Evet şimdi bugün konuşma fırsatını yeterince bulamadığımız uzaktan da olsa Gezi Parkı ile doğrudan doğruya bağlantı kurulan bir olay var. Brezilya'da da gösteriler devam ediyor hem de son en az 20 yıldır görülmüş en büyük kitle hareketlerine yol açtı ve burada pek çok kişinin de Türkiye ile yakın bağlantı kurduğu hatta bir kısmını da dün okuma fırsatı bulmuştuk. DBC'de. Evet, anette yayınlanan bir makale var. Ee, bugün yayınlanan bir makale. Tevfik Murat Yıldırım'ın. O da Brezilya'daki şeffaflık sorunu ile Türkiye'deki temsil sorunu ve kitlelerin buna tepkisi bu iki ülke, bu iki ülke arasındaki e, demokratikleşme sürecinin ve istikrar döneminin her an sekteye uğrayabileceğinin bir göstergesi olarak nitelendirmiş bu benzerliği. Yani yolsuzluklar bir anda bir tarafta temsiliyet sorunu ve kitlelerin ortak olarak bunlara tepkisi ana eksen oluşturuyor galiba. Evet, Türkiye'den de gittikçe artan yoksu bir hem şeffaflığı önleyici, opaklık yolunda yani mit dinlemeleri vesaire vesaire izleme, gözleme bunların zaptır, altına alınması, polis şiddeti bir yandan, bir yandan da işte senin de söylediğin gibi yolsuzlukların Brezilya'da çok ayuka çıkmış olan ama Türkiye'de de yavaş yavaş işte mesela inşaat şirketlerine, medya kuruluşlarına kendisine yakın olanlarının cezalarını vergiden kaynaklanan ve başka kaynaklanan cezalarını indirmek ve bir takım benzeri kolaylıklar sağlamak gibi şeyler bol bol çıkmaya başladı. Şimdi e, tabi... E, ...şeyden bahsedelim. Dönelim... ...beş pakt yapacakmış. Sözleşme... ...yapacağım demiş Dilma Rousseff. Brezilya'nın başkanı. E, ve... E, ...yani... ...Rio de Janeiro'dan... ...mesela tam bir hafta önce... ...yüz bin kişi Rio Branco... ...buvarında yürümüştü. E, şimdi biraz azalmış... ya Kilisesi'nin önünde... E, ...sadece... E, 30-40 kişiden bahsediyorlar fakat şu da var Brezilya'da insanlar bu daha başlangıç mücadeleye devam anlamına gelebilecek bir sloganı ta 68'den Paris'inden 68 devrimin hareketlerinden gelen bir sloganı burada da tekrarlamışlar. ...ve e, yani polisin... ...büyük şiddetli çatışmalar oldu... ...fakat ref, reformlar yapacak... ...ve... E, ...ders almasını bilmeliyiz... sokakın sesiyle ilgili demiş... Dilma Rousseff... ...konuşmasını yapmış... ...bunları boyun eğerek... ...ve ciddi bir şekilde... ...yani hem devazı bir şekilde... ...kabul etmeliyiz bu dersleri... ...hem de kesin olarak ölçmeliyiz... ...Brezilya ileriye gitmeye hazır ve durduğu yerde durmak istemiyor diye. Yani neymiş bu 5 bakt? Siyasi reform, mali sorumluluk, aşırı harcamalar, sağlık, e, ulaşım ve eğitim üzerinde de ek harcamalar yapılmasını aşırı dedim yanlış söyledim. Yeni harcamalar yapılmasını öngörüyormuş. Bir de referandum işte Ahmet senin de söylediği gibi kurucu meclis ...kurulacakmış ve sonuçta da Brezilya'nın anayasasının değiştirilmesi ve bu kentsel mobilite projelerine de kamu taşımacılığında ilerice ilerletecek bir duruma... Evet. Girecekmiş. Rozef bu olayların başlamasına neden olan toplu taşıma ücretlerine zam ile alakalı da bir şeyler söylemiş sizin dediğiniz gibi. Toplu taşımayı 20, 25 milyar dolar yatırım yapmayı taahhüt etmiş. Ama e, göstericiler de bunlardan bir tanesi de e, Maya Longo William Associated e, Mama... Maya Longo Vivian, çok özür dilerim. Aslında Şehdit Pres'e yaptığı bir açıklamasında Rozef'in hiçbir somut önlem önermediğini ve mücadelenin de süreceğini söylemiş. Evet. Yani. Ve şeyde de Brezilya bir konfederasyon kupası da oynuyor zaten. Aynı zamanda da Dünya Kupası'nı düzenleyecek ve olimpiyatları düzenleyecek 2016'da da. Dünya Kupası da gelecek sene. Yani çok yoğun bir inşaat ve seferberlik hali var. Fakat FIFA'nın genel sekreteri Jerome e, Valke konuşmuş. Organizasyon FIFA'nın yani Dünya Futbol Federasyonu'nun dü gelecek Dünya Kupası için B planı olmadığını söylemiş. Başka bir yere vermeyeceğiz. Dolayısıyla stadyumlar falan hepsi tamamlanacak diyor. Bu da aslında şeyden hatırlıyoruz. Emrah İmre'nin bize anlattığı, hatırlattığı gibi de Brezilya'dan. Jerome Valk'e aynı zamanda Nisan ayında da zengin, bu olimpiyatlar gibi projeleri, Dünya Kupası gibi projeleri yapmak için <gülüyor> e, demokrasi bazen yeterli olmuyor. Çünkü çok kademelerle pazarlık etmek zorunda kalıyoruz filan gibi. Feci bir lafta etmiş olan biri B planı yokmuş. Yani Brezilya'da bakalım Dünya Kupasının hazırlıkları devam ederken bu iş yatışacak mı evet, emin değiliz. Yeni bir dünyanın sinyallerini veren olaylar bunlar. Olimpiyatlar demişken Kadri top başında konuyla alakalı bazı açıklamaları hmm. vardı. Ama Brezilya ile dil 2020 Olimpiyatları ile alakalı böyle giderse 2020 Olimpiyatları hayal olur şeklinde konuşmuş. ...farklı bir yönetim anlayışını ortaya koyacağımızı... ...ifade etmiştim diye söylüyor. Tehdi, yani bütün bu... şey ...olayları sırasında... ...bütün Türkiye... ...79 ilde... ...ayağa kalktı... ...2,5 milyondan fazla insan... ...ortalarda... ...şey oldu, yaralandı... ...gözlerini kaybetti organlarını... ...gaz semaları... ...bütün gazlar kapladı... ...bu sırada Kadir Topbaş bir şey konuşmadı... Evet. Bütün bunların şeyi olarak Gezi Parkı'nın baş mimarı olarak yüksek mimar kendisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Şimdi aman olimpiyatlar elden gidiyor diye konuşması e, tuhaf istifa etmesi çoktan gereken birinden bahsediyoruz. Evet yani bu kurumla alakası yok galiba İstanbul'da vali konuşuyordu Ankara'da belediye başkanı konuşuyordu e, bu şekilde paralel olmayan. Bir kurumsal yapı vardı ve tekrardan geriden önce kalırsak topbaşın açık davasında şu şekilde devam etmiş kendisi. Taksim'deki olayları kullanmak isteyen gruplara fırsat verilmemesini istiyoruz. İçeride toplantı yapıcı, yaptığımız turizmciler endişe içerisinde ki haklılar örneğin Cevahir Alışveriş Merkezi'nin yani turistlerin en uğrak noktalarından bir tanesi olan Cevahir Alışveriş merkezine polis tomaları tarafından 15 Haziran müdahalenin gerçekleştirdiği gün Gaz bombaları atılmıştı ve herkes hazırlıksızdı. Orada e, seyyar satıcılardan tutsun da turistlere kadar herkes Peki, hazırlıksızdı. Cevahir dediğin zaman Hüseyin Cevahir yanılmıyorsam imzalı dev bir poster asılmıştı İrni Üstad'ın hmm. önüne. O Cevahir evet. o Cevahir miymiş? Yani onu soracağım işte ben de. Yani bu memleketin en aziz evladı diye bahsediyordu. Kim Il Sung'un Gileri ya da Kim Jong ilin. Portrelerini Kuzey Kore'deki hatırlatır şekilde dev bir posteri asmıştı sonradan indirilmişti baş Adalet ve Kalkınma Partisi'nin haberi yoktu bundan başbakanın da haberi yoktu diye inandırıcı değildi pek ama neyse kabul evet. edelim. O o aynı Hüseyin Cevahir mi? Aynı Cevahir mi? Onu yani? bir kontrol etmek lazım. Bana aynı gibi geldi ama bir kontrol etmek lazım. Daha önce bu Cevahir'in de Hüseyin Cevahir'in de farklı olaylar adına karıştığını da hatırlıyoruz. Bu Şeref Tribü'nün Beşiktaş'taki kavga olaylarını vesaire. Ama e, top başta devam edecek olursak bu devam ederse sıkıntısı 2020 olimpiyatlarında görülür. 2020 olimpiyatları hayal olur demiş <Gülüyor> Kaybeden biz oluruz. Kazananın kim olduğunu biliyoruz demiş. Ama kim ben onu Bak, anlamadım. Bak şimdi acaba. Özdal bayıldı orada. Teknik şeyi yapamayacak üzüntüden. Yönetemeyen. Ama İtmanlı geldi. İtmanlı. Özdal 20 gündür koşuyor. Hızlı koşuyor. Ee, Özdal'ın İtmanlı'da bir problem olmaz. Yani Türkiye olmazsa Japonya. Japonya olmazsa İspanya. Özdal koşar gene. Ve e, Kadir başta da çözümü şeyde bulmuş. Efendim. E, gençlerde bulmuş. Demiş ki gençlere evet. sosyal medyayı iyi kullanan ve dil bilen gençler dünyaya dünyaya e, her şeyin düzeldiğine dair mesaj verin demiş. E biz de onu söylüyoruz zaten işte başbakan demişti ya biz olmazsa onların anladığı dilden konuşmasını da biliriz demişti. Evet mesaj. O gençlerde e, tamam biz daha aynı şeyi diyoruz işte gelsin insanca konuşalım diye cevap vermişlerdi. Yani en, onlardan iyisini mi bulacaklar yani mesajlaşma ...Twitter sosyal güvenlik... ...ama şey... E, ...sosyal medya... ...halbuki e, başbakan toplumun... ...baş belası olarak nitelemiştir... ...sosyal medyayı. Evet. Bir kavrama... ...problemi var neyse. Yani eğer mesaj veriliyorsa dün Facebook'ta... ...dönen e, yani Facebook paylaşım... o ...platformunda dönen... E, ...bir... ...mesaj vardı. Bütün dillerde... ...verildi bu mesaj. Kürtçe, Türkçe... ...İngilizce, İspanyolca... İtalyanca, Almanca, bütün dillerde verildi bu mesaj sosyal medyadan. Bilmiyorum şeyin hoşuna gider mi? Kadir Topbaşı'nın hoşuna gider mi? Ama mesaj şöyleydi. Benim adım Etam Sarısülük. Elimde silah yoktu. Polis beni başımdan vurdu ve öldüm. Katilimi serbest bıraktılar. Şeklinde dönen bir mesaj vardı. Bugünkü haberlere baktığımızda da ee, bu durumu ortaya çıkaran bu durumu destekleyen argümanları da görebilmek mümkün. Gezi eylemlerinde hayatını kaybeden Ethem Sarı Sülüğün, 27 yaşındaki yanlış hatırlamıyorsam 26'da olabilir. Bir işçi gencin e, polis tarafından başından vurulduğu e, tetkikler sonucunda ortaya çıkmıştı ve bu e, genci vuran polis memuru da çıkarıldığı mahkemede meşru müdafaa gerekçesiyle serbest bırakıldı. Böyle evet. bir mesaj vardı. Kadir Topbaş görmemiş olabilir fakat e, kendisine buradan da eğer bizi dinliyorsa hatırlatalım böyle bir mesajın olduğunu. Peki bu yoz, yozlaşma çürüme demiştik vergide e, Cengiz İnşaat Yeni Şefa'nın sahibi Albayrak ve Kanal A'nın 608 milyon liralık vergi borcu uzlaşmayla silinirken maliyenin belgeleri sayıştaya vermediği ortaya çıkmış ona ne diyeceksin? Hımm. Bir şey demeyeceksin. Duranada eylemi yapıyorum burada. Ama e, belki Anadolu Ajansı'ndan yapılan açıklamaya e, siz bir şey diyebilirsiniz. Anadolu Ajansı e, dün medyaya yansıyan Anadolu Ajansı'nın genel müdürüne pay verildi. Anadolu Ajansı'ndan hisse verildi. Le, alakalı haberleri açık, e, dair açıklama yapmış. Açıklamada hisselerin genel müdürün makamı tarafından alındığı belirtilmiş. Genel müdür hmm. ismiyle değil hisseler Anadolu Ajansı'nın hisseleri. ...genel müdürün makamıyla... ...kurumuyla alakalı ol, alakalıymış... ...ve oraya verilmiş. Yani koltuğu alan hisseyi alır... ...gibi alır. bir durum ortaya çıkıyor Aynen öyle. Anadolu Ajansı'nda. Erdoğan'a göre polisin... ...çok demokrat olduğunu da öğreniyoruz. Gezi Parkı eylemlerinde... ...polis demokrasi dışına çıkmadı diyor. Katiyen inandırıcı değil... ...bütün gördüklerimiz... ...duyduklarımız açısından... ...bizzat yaşan, yaşanılanlar... ...açısından polis şiddete maruz kaldı bununla ilgili görüntüleri kamuoyuyla paylaşacağız demiş evet. hani bir ara bir şey hatırlıyorsun değil mi ee, başbakanla Millet görüşmeler yerini... devam ederken heyetler filan şey olmadığını da ee, aha, peki tamam Ricamızı, ricanızı kabul ediyorum görüntüleri yayınlamayacağım demişti şimdi onları yayınlayacakmış herhalde evet, benim anlamadığım bir başka şey daha var bu noktada Gezide adeta kahramanlık destanı yazdı diyor. Yani dolayısıyla bunun mevhumu muhalif der eskiler, biz eskiler tersine çıkarım yaparsak yani kahramanlık kime karşı yapılır? düşmana karşı değil mi yani, oradaki gezdekiler düşman yani çevik... destan kiminle yazılır Çanakkale destanı yani düşmana karşı Çevik Kuvvet Polisi'nin cep telefonlarına kendi müdürleri tarafından gönderilen SMS'leri mesajları hatırlıyorsunuz 2. Çanakkale Destanı'nı yazıyorsunuz gençlerim hadi bakayım diye mesajlar geliyordu polislerin cep telefonuna İngiliz dişgalcılar Anzaklarla mı dö Yok, kaymakta var ve çapulcularla dövüşüyorlar evet Peki içeride nasıl oluyor? İçerideki olayları da yani gezi parkı içerisinde değil de karakoldaki olayları da gezi olaylarında gözaltına alınan ve sınır dışı edilen Elisa Kovert anlatıyor. Tutulduğu yabancı şubedeki koşulları anlatan bir mektubu milletvekillerine vermiş Kovert ve mektubunda bazıları yemekten kusuyor hijyen yok dışarıdan ilaç ve yemek ise yasak diyor kendisi de sınır dışı edilmiş. ...gösterilere katıldığı gerekçesiyle... Ya uluslararası komployu da iyice ortaya... ...koyan şey de bugün BBC... ...doğrulamış zaten... ...gerçekten bu Gezi Parkı olayları... Tamam. ...faiz lobisi bilmiyorum hangi ama... ...Uluslararası Komplo sunucu olduğu... ...aşikar... ...ilk gününde Gezi Parkı günlerinde... ...günlerin ilk gününde... ...bir Toman'ın... karşısında durup kollarını açarak durduran... ...siyahlı kadın... gösterinin sembollerinden... ...birine de dönüşmüştü ya... Evet. O bir yabancıymış. Ya, ya. Kate Mullen BBC Türkçe'ye kimliği ve gerçekleştirdiği eylemle ilgili şöyle söylemiş. Değişim programı, programı öğrencisiyim. Avustralyalı bir öğrenciyim. 21 yaşında. Resepsiyonistlik gibi yarı zamanlı işlerde çalışıyormuş. İstanbul'a geliş nedeni ise eğitim. İlk eylemi de değilmiş. Sidney'de de birkaç gösteriye katılmış. Irak savaşı karşıtı gösterilere. Tam bir e, uluslararası global bir aktivist evet. yani. Occupy'a da katılmış. Ve sonuç olarak hiç şiddete eylem, içermeyen eylemlerde polisin sürekli gazla müdahale ettiğini gördüm. Ben de bir akşam Cihangir'deki evime dönerken gaza maruz kaldım. Şansıma bir adam beni tutup bir binaya soktu. Bir grup insan vardı gözlerime sıkmak için limon ve yanığı yatıştırmak için süt verdiler. Burası muhtemelen LGBT topluluğunun merkeziydi İstanbul'da. Kim olduğunu sormadılar. Yardıma ihtiyacı olan bir insan olarak davrandılar. Tek Türk veya yabancı, erkek veya kadın, eşcinsel veya heteroseksüel, Hristiyan veya Müslüman olmama... Bakmazsızın bana eşit bir şekilde sevgiyle yaklaştılar diyor. Kendilerine çok minnettar olduğum bu insanlarla dayanışmak ve gerçekten dayandığım bir şey için ayağa kalkmak isteyeyim evlendi evet. Hayatımda hiç böyle bir ruh hali görmemiştim diyor. Evet programın sonuna geldik ama belki şunu da ekleyebiliriz. Polis daha fazla gazladıkça daha fazla tazikli su sıktıkça insanlar şiddete karşı şiddetsiz bir direniş için daha fazla birleşti diyor. Siyahlı kadın ve kararlı bir hale geldi. Gerçekten. ...öyle iyimsel bir duygu vardı ki... ...insanlar dayanışma içinde olmanın... ...gücünü fark ettiler diyor. Evet şu anda tatildeymiş... ...Orta Amerika'da bir yerde... ...yine gelmek istediğini söylemiş... ...kesinlikle yine katılırdım... ...kalbim hala onların... ...gösteri düzenlediği İstanbul ve... ...Türkiye'de diye de yorum... ...yapmış... ...Kate Malın. Evet siyahlı kadın. Siyahlı kadın. Evet... Pek programı da şimdilik burada bitirdik. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Gezi Parkı. Haberler ve yorumlar.